Rum suresi 60 ayet olup Mekke'den Hazil olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alif lam mim. Elif lam Rumlar yakın bir yerde mağlup oldular. fiadnal min fi min min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 Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler. Ya'lemun ve hum anil Bildikleri sadece dünya hayatının dış görünüşüdür. Ama ahiretten habersiz gafildirler. E velem مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ Onlar azıcık olsun kendi başlarına kalıp düşünmediler mi ki Allah,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 Sonra o fenalık yapanların akıbetleri en fena bir akıbet oldu. Çünkü Allah'ın ayetlerini yalan saydılar. Bir taraftan da onlarla eğleniyorlardı. Allah, kainatı yaratmaya ilkin başlayan, sonra onu tekrar yapan,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 Ortaklarından kendilerine bir tek şefaatçi dahi bulunmaz. Zaten onlar ortaklarını da reddedeceklerdir. وَيَوْمَ Kıyamet saati gelip çattığında, işte o gün müminlerle kafirler,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 Allah'ı taktis ve tenzih edin, namaz kılın. <gülüyor> Göklerde ve yerde hamd, güzel övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de, öğleye girerken de, onu taktis ve tenzih edin, namaz kılın. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ O, ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır ve ölmüş toprağa hayat verir. İşte siz de öldükten sonra böylece diriltileceksiniz. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri, sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra dünyaya yayılmış beşeriyet haline geldiniz.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 وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي لَا آيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ onun delillerinden biri de kah korku kah ümit vermek için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 Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. Gerçekten O aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Zarabe lakum metelen min enfusikum. Hellakum mimma melekette imanukum. Min şurekâe fîmâ razakunâkum.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 din O halde sen batıl dinlerden uzaklaşarak, yüzünü ve özünü hak din olan,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 o müşriklerden olmayın öyle ki her hizip kendi yanındaki ile böbürlenmektedir. Ve izamessenne nasadzu du rabbahum thumma izaa adaqahum minhu rahmeten izaa thaliqum minhum bi rabbihim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 Allah'ın rızasına nail olmak isteyenler için böyle yapmak daha hayırlıdır. Felaha erenler de işte onlardır. وَمَا <gülüyor> Şunu unutmayın, başkalarının mallarıyla artış sağlasın diye faize verdiğiniz para, zahiren fazlalaşsa da Allah'ın nezdinde artmaz. Ama Allah'ın rızasını arzulayarak verdiğiniz zekâtlar, O'nun nezdinde bereketlenir. İşte böyle yapanlar, ödüllerini kat kat arttırırlar. Allah o yüce Rabb'dir ki sizi yaratır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 Güzel ve makbul işler yapanları lütfu ile ödüllendirecektir. O kafirleri asla sevmez.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 الله الذي يغسل الرزياح فتسحابا في رسحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله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 فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ Şunu bil ki, sen ne ölülere sesini duyurabilirsin, ne de arkasını dönüp uzaklaşan sağırlara bu daveti işittirebilirsin. وَمَا أَنْتَ عَنْ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 Sonra zafın ardından bir kuvvet yaratmakta müteakiben kuvvetten sonra bir zaf ve ihtiyarlık yapmaktadır. O dilediğini yaratır. Her şeyi bilen, her şeye kadir olan yalnız odur. Ve yevme takumü's-saati yiksimü'l-mucrimun <gülüyor> ma labisu gayra sa'ah. Kezalike kanunûn. Kıyamet duruşma saati gelip çaktığında suçlu kâfirler yemin ederek dünyada sadece bir saat kaldıklarını ileri sürerler. Onlar dünyadayken de doğruluktan işte böyle döndürülüyorlardı. وَقَالَ <gülüyor>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 O halde sabret. Çünkü Allah'ın vaadi kesindir. Sakın O'na inanmayanlar seni paniğe düşürmesin, seni dayanıksız bulmasın ve seni endişelendirmesinler.